Kulhu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma bat. Şimdi kardeşim senin eee gönderdiğin notta iki tane soru var. İnşallah bazı soruları da ben ekledim. E, biraz daha konu açıklanmış olsun. Tabi belki bu konuyu tam ilmi bir çerçeve içerisinde değerlendirmeyebilirim ama anladığımı, öğrendiğimi inşallah burada yaşadığım şeyleri seninle paylaşmak için bazı şeylere değinmek istiyorum inşallah. Birinci sorun olarak demişsin ki, İslam Devleti'nin itikadı nedir? Ve bizim itikadımıza nasıl bakıyor? Şimdi kardeşim, özellikle burada bir algı operasyonu var yani. Biliyorsun yani özellikle son Türkiye'de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 Müşrik demek yani. ilk başlı amaçlar nedir? İlk başlı amaçlar budur. E Müslümanlar bunları duydukları zaman doğru olarak devlenin itikadı bozuk ise yani biz bu din için yaşıyoruz. Nasıl bozuk bir itikadın bayrağı altında savaşabiliriz diye ne yapabiliyorlar? Bir şüphen içerisine girebiliyorlar. Şimdi devle ile bizim aramızdaki itikad farklılığını söyleyeyim. Kardeşim biz dinin asıllarında hem tebhid la ilahe ile Allah'ın şartlarında tautu inkardan şirki tağutu ve şirki inkarda Allah Azze ve Celle ibadeti birlemekte. Nevaqidül İslam'da İslam'ı bozan usullardan uzak durma noktasında bizim ile devlet arasında herhangi bir farklılık yoktur. Zaten eğer bizim ile İslam devleti arasında bu meselede bir farklılık olmuş olsaydı bu din farklılığı demektir. Ve nasıl olur da biz müşrik dediğimiz, itikadı bozuk demiş olduğumuz insanlar arasında nasıl aynı safta savaşabilir? Allah muhafaza yani bu savaş neye götürür bizi? Çok ciddi manada hatalara Ve şehadetimizin de ne yapılmasına, bozuk olmasına sebep Allah muhafaza yani. Bizim ile devre arasında, baştan söylüyorum yine Murat abi bu çok önemli yani. İtikat olarak, itikadın esaslarında hiçbir farklılık yok kardeşim yani. Onlar da Allah'ımıza vecel'i ibadetebiliyorlar. Onlar da tağutu inkar ediyorlar ve onlar da şirkleri izah ediyorlar. Aynı şekilde bizler. Yani onlar bizim Müslüman kardeşe, muvahhit olan kardeşlerimiz yani. Bu konuda herhangi bir farklılığımız yine yoktur. Devre ile bizim aramızda herhangi bir farklılığımız Yoktu bunu çok iyi bilir inşallah. Çünkü adamın insanların anlattıklarına göre baktığımızda devrin itikadı problemli. Devleni yani insan ola, doğa olarak da etkileniyor yani. Hani diyor ki nasıl ben itikadı bozuk olan bir ordunun orduyla beraber savaşabilirim. Bayran altında savaşabilirim. Allah muhafaza deyip ne yapabiliyor? Yani biz burada şirki izah ediyoruz. Oraya gidince şirkleri mi şey yapacağız? Fakat kardeşim bizim ile devle arasında ihtihadi bir farklılık var. Yani ihtihadi farklılık ne demektir?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 Tanımı bize göre La İlahe İllallah, namaz kılmak, La İlahe İllallah demek namaz kılmak, selam vermek, bize göre tutmak bunlar İslam alameti değildir diyoruz. Niye değildir diyoruz? Çünkü alamet demek kafir ile müşrik birbirinden ayrılması demektir diyoruz. Ve La İlahe İllallah şu anda Müslümanlar da söylüyor, müşrik olan insanlar da söylüyor.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 daveti yaptığı zaman la ilahe illallah diyor. Çünkü putperestlerin ne problemi vardı? La ilahe illallah problemi vardı. Daha sonra metkiye gelmediği ne hicazetinde Yahudi kitap la ilahe illallah söylediği için e, ne oldu? İslam alametinden çıktı. Otomatik ver Allah Resulü Aleyhisselam yapmış olduğu davette la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Çünkü hel kitap Muhammedun Resulullah'a ne yapmıyorlardı?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 La ilahe illallahü ve namaz kılmayı, oruç tutmayın İslam alameti kabul ediyor. Ke zaten İslam alimler arasında bu, bu istihadi bir iktiraftır. Kim alimler demişler ki, La ilahe illallahü demeyd, namaz kılmak, oruç kılmak, bunlar her ülkede ve her zaman, her dönemde İslam alametedir. Çünkü Allah Resulü aleyhisselam kendi zamanda bunları İslam alameti olarak kabul etmiştir. Bazı alimler ise hadislerin mefhumlarından, arka planından, fıkhını ele alarak demişler ki bunlar İslam alameti. Biz hangi görüşü aldık? Hadislere fıkrı anlayan hadis alimlerin görüşünü ama fakat bazı alimler de bu görüşü kabul etmemiş. Demiş ki, hadislerde bunlar varit olmuştur. Do artı biz ne yapıyoruz? Bu şekilde muamele ediyoruz. İşte kardeşim bu görüş dünya üzerinde tevhidin Müslümanların çoğunluğunun kabul etmiş olduğu görüş aslında budur yani. Yani dünya üzerinde tevhidin Müslümanların bir kabul etmiş olduğu görüş nedir? La ilahe illallah söyleyeni, namaz kılan insana ilk başta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 Bu konuyu açıklanmış, yaşlanmış diyorlar ki daha sonra kardeşler, fetva kurumundaki kardeşler, bize haber verildiğine göre Türkiye'deki insanların çoğunluğunun mürtet ol, olmasından dolayı bunların etileri yiyinmemesi daha evladır diyor yani. Yiyinmemesi gerektiğini diyor. Bak dikkat edersen bize haber verildiğine göre. Çünkü ilk başta Müslüman diyorlar. Daha sonra şirkleri falan anlatıldıktan sonra bak ne yapıyorlar? Bunlara kafir muam, mürtet muamelesi diyorlar. Onun için bizim ile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 Küfür ve müftet muamelesi yapıyorlar. Ha doğru olan ve en uygun olan görüşün elbette ki bizim görüşümüz daha doğru olan ve vakaya uygun olan. Fakat bu görüş ayrılığı ne yapmaz? Bizim ile, arasındaki, bizim ile devre arasındaki ne yapmaz? İtikat farklılığını, dinin farklılığını gerektirecek olan bir durum değil yani. Onun inşallah bunu çok iyi anlayın bunu Ağabey. Burası çok önemli. Burada hep bir yanlış anlayayım. Yani onlar bizim itikatımızdan değil. Ya ne demek onlarla beraber olamayız.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 İslam devleti elbette ki bana göre isabetli olan bir muamele yapıyor. Niye? Çünkü, çünkü kardeşim, dallar hükümünde gelecek olursa hocanın dersini dinleyebilirsin. Dar, hatta dergide de bu yazı var. Darların hükümleri diye. İslam diyarında yani İslam şeriatının hakim olduğu yerlerde halka muamele nasıl yapılır? Kafiler hükmünün hakim olduğu yerlerde halka muamele nasıl yapılır? İslam, İslam şeriatının hakim olan yerlerde İnsanların şirki görülmediği müddetçe tanıdığın, tanınmayanı, tanınmayan, tanınmayan insanlarına muamele yapılır. Müslüman muamelesi yapılır. Müslüman muamelesi yapılır. Küfür diyarında ise şirkini görmediğin insanları, tefediğini de görmemişsen bunlara müşrik muamelesi yapar. Bugün İslam devletinin topraklarına baktığımın zaman bu halkın hepsi böyle hiçbirinin şirkini biz sahip olmuyoruz ve devlet devlete biat etmişler İslam yani kendince İslam'ın şeyhallarını yerine getiriyor. Doğru nokta biz bu insanları tanamadığımız insanlara ne yapmalıyız? Müşrik muamelesi değil mi Müslüman muamelesi yapmalıyız. Mesela ben sana örnek vereyim. Adamlar buradan Türkiye'ye kaçan insanlar var. Bana göre insanlar kaçaklar. Tabi biliyorsun yani psikolojik mi insanlar korktuklarını söylemiyorlar. Kendileri rahatlatmak amacıyla birbirlerini suç suç saçmaları gerekiyor ya. Ne diyorlar? Diyor ki bizim safımızda müşrik insanlar var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 Muhakkak ki tevhid anlatılıyor. Ve devlet e, muaskereye alındı. ilk alındığı zaman herkese yani mecburiyet yani şer'i muaskeri veriyor ve şer'i muaskeri itikadla fıkhı veriyor. İtikadı ben sana söyleyeyim kardeşim. Mukarrar fit tevhid veriyor. Orada şirki anlatıyor. Tağutu anlatıyor. Şirklerde bozan suları anlatıyor. Bir insan nasıl mısmar olacağını anlatıyor. Yani bizim tevhidin aynısı ne yapıyor? Aynısını kardeşim bunlar muaskerde anlatıyorlar yani. Hani bu konuda inşallah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 Ben bunun en güzel önlerini burada görüyorum yani. Gerçekten ben burada en güzel önlerini burada görüyorum. Birçok insan burada tevhidi doğru düzgün anladılar yani. Nereye cihatta anladılar? Çünkü cumalar sana ait, camiler sana ait, okullar sana ait, sokaklar sana ve her yerde istediği kadar ne yapıyorlar? Tevhid anlatıyor ve orada birçok insan tevhidi öğrendiğine ben ne yaptım? Mesela burada biz buna şahit oluyoruz yani. Onun için hani bunu şey yapmamız lazım. İkincisi ise devleyen.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 hiç konusunda birbirine farklılık yapmış ama asla ve asla. Bunun en güzel örneği nedir kardeşim? En güzel örneği Hz Ebu Bekir döneminde ee, zeketi vermeyenlere savaşalım mı savaşmayalım bak. Sahabenin Ebu Bekir Ömer radıyallahu anh farklı bir müniteci sahip oluyor. Ebu adıyan radıyallahu farklı bir görüşe sahip oluyor ve asla ve asla bunlar bir ayrılıktan olmuyorlar. Halifeye biatı şey, engellemiyorlar. İslam devletinden uzak kalmayı ne yapmıyorlar? Ee, söylemiyorlar ve onun için buna hiçbir şekilde girmiyorum yani. Peki ikinci mesele bize bakşaçıları ne? Şimdi bize bakşaçıları ne? Özellikle hocanın dinlendirmiş olduğu ne? Devle bize harici diyor. Devle bize harici diyor. Devle bize harici diyor. Bununla beraber bizim gibi inanan insanlara ceza evine atıyor ve birçoğunu da idam ediyor. Ne demek? Yani birçok örnek veriyor. İnşallah örnekleri anlatacağım. Mesela birincisi Ebu Ömer El Kuveyti.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 Halka kafir demek için ben yine sana söylüyorum. Halka İslam alameti olduğundan dolayı Müslüman muamelesi ve şirkini görmediği için devlet tekfir etmiyor yani. Ama fakat Ebu Ömer kuvveti hani halk kafir gözüyle baktığı için aslı itibariyle devlet tekfir etmediğinden dolayı diğerleri de hep böyle yani. Azeriler de böyle Tunuslar da böyle. Devlet tekfir etmediği için e sizler de kafir olun kafire kafir demediğinden dolayı. Askerli tekfiri ve Ebu Ömer el-Kuvveti kardeşim yani devreye karşı silah çekmeye çalışan birisi.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 Hiç hiç çirk işlemiyelim da tekfir ediyorsun. Ve bu ahkam ciddi malada bir sorun olacak yani. Şimdi bu bir ikincisi bu Konya'ya Azeriler gelmiş. Konya'ya Azeriler gelmiş. E oraya konaklanmışlar yani artık meşrte gidip geliyorlar. Tabi güzel bir delil denemizlerine geç, geçmiş oluyor yani. Diyorlar ki işte Azeriler demişler ki Bak Azeriler demişler ki Türkleri niye cezaevine atmıyorlar? bize atıyorlar çünkü biz artık Türkiye'ye gidemeyiz. E pardon Azerbaycan'a gidemiyoruz.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 Yönetim, iç, yönetime baktığın zaman ensar da var, muhacir de var yani. Cepheye baktığın zaman ensar da var, muhacir de var. Ee, onun için inşallah ben bu konuda sen geldiğin zaman seni uzun uzun konuşurdu Allah'ın izniyle. Bu tamamen nedir? Ee, i̇nsanları buradan soğutmaya yönelik olarak söylenecek olan e, şeylerden bir tanesidir. İkinci olarak demiş ki halifeliğin şartı var mıdır? Ben sana hocanın söylediğini söyleyeceğim inşallah. Halifeliğin şartı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 O ki hani bize sorsunlar. şimdi Ebü Muhammed Mahdisi'ye de sormaları lazım değil mi? Sorsunlar. Bak, zincirleme bak. Ebü Muhammed el Maqtisi soruyorlarsa Ebü Muhammed el Maqtisi su talebinin çoğunu Usman görüyor. Bu doğal olarak da su alimlerine de sorulması lazım. E su talebini de alim gördükten ne de soru sorulmalı? Yani kardeşim bu kesinlikle ve kesinlikle uygulanacak olan bir şartı bu şartların hepsi sırf muhalefet etmek amacı. Onlar da biliyorlar bu şartların sahi değil. Yani. Onlar da biliyorlar bu şartlar geçerli. Sır sır muhalefet etmek için insanları bundan engellemek amacıyla ile yapılan şeylerdir. Bana göre ben böyle anlıyorum yani. yani Ki zaten devre kendisi kararını ver. Şunu söylüyor devre yani. devrenin en bana göre haklılık payı var. Adlana diyor ki yani, biz diyor buradayken kimse bize yardım etmedi. Kimse bize destek çıkmadı. Her şeyi biz kendimiz yaptık ve bu yolda giderken de birçok insan bize şey yaptı, bizi yardımcısız bıraktı, bizi eleştirdi, bizi övmediler. E bizim kendilerimiz, bizim kendi insanların, alimlerimiz var. Biz zaten kendi alimlerimize sormuşuz yani niye size soralım ki yani. Siz bugüne kadar ne faydanız olduğu ki bize biz size soralım yani. Bana göre onların da nedir haklılık payı vardır yani onu sana söyleyeyim inşallah. Bir de ben çok tuhaf bana demiş ki devlet ele geçirdiği yerlerde ne yapmıyor? Şeriat uygulamıyor şu halifenin uygulamalardan bir tanesi de şeriatını şartlarından bir tanesi şeriatı uygulamasıdır. Bana örnek verilmişti. Yani bunu biz de kulaklarımda duydum. E, denilmişti ki İşte bak diyor Musul'a şeriatı uygulamıyorlar. İşte bak Telafal'de uygulamıyorlar. Sadece rakka uygulayabiliyorlar. Allah'tan korusunlar. Bu kesinlikle İslam öğretine bir iftiradır. Ve kıyamet gününde tövbe etmedikleri mütteşe helallik dilemedikleri çok ciddi malda bir husranı karşı karşıya kalacaktır. Ve vallahi de billahi de İslam devleti nereye ele geçirse geçirsin. En küçük bir toprak parçası olsa mutlaka mutlaka akabinde hemen şeriatı uyguluyor yani. Musul'da şeriat uygulanıyor, Teleferde şeriat uygulanıyor. Yani Allah'tan korkmak gerekiyor ya. Allah'tan korkmak lazım yani. Elhamdülillah yani. Gel sen zaten buraya gelin, gördüğünüz zaman İslam şeriatının en ince detayını nasıl uygulandığını göreceksin. Bir de e, diyorlar ki işte aşiretlerle anlaşma yaptılar. İşte onların içerisinde Baas'tan olan yani Saddam'la çalışan insanlar var. Şimdi hepimizin cahiliyeti var buna tabii. Hepimizin şimdi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 Birincisi ise cihat aşaması, sahabe davet ile cihattı, davet ile götürürlerdi. Yani ayrı bir, hani cihatsız bir davet yapmazlardı zaten bunu sen de biliyorsun. İkincisi ise hocanın ile alakalı bir yazısı vardı. Demişti ki, hani biz böyle artırba tutmaya başlamıştık ya meşidin önünde. Demişti ki, e, cana, mala e, tehdit olan yerde ne yapılmaz? Davet yapılmaz. Bugün Allah için ben sana soruyorum kardeşim, bizim namuslarımız tehdit altında.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 Burada ne var? İki tane tehlike var. Birincisi nifak var. Orada kalan kardeşlerin kalbilerine Allah ve muhafaza, Allah muhafaza nifakın yerleşmesinden ben korkuyorum. Niye? Allah Azze bazı münafıklardan bahsediyor. Diyor ki وَمِنْهُمْ مَنْ اَحَدَ اللّٰهَ لَيْنَا يَتَانَ مِنْ فَضْلِيهِ نَنَا سَدَّقَنَّ وَلَا نَكُونَنَّ مِنَا السَّالِحِينَ Eğer Rabbim bize fazlından verirse, bize infak ederse, bize para ve mal mülk verirse vallahi de sadaka vereceğiz ve muhakkak ki bizler,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 Allah Azze ve Cee, Ne zaman ki biz onlara fazlımızdan verdik, onlara mal verdik, onlar cimri davrandılar ve onlar yüz çevirenlerden oldu. E bugün de kardeşim, İslam bize, İslam devleti, Allah Azze ve Celle bize İslam devletini nasip etti. Allah Azze ve Celle bize cihada nasip etti. Aslında Allah Azze ve İslam şeriatını bize nasip etti. Biz ne yaptık? Onlar cimri davrandık ve gerisin ger. Ve şu anda sanki bizler bu konumda değil miyiz kardeşim?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 Ben korkuyorum ki kalbilerinize ve oradaki bundan kardeşlerin kalbilerine nifak girecek. Çünkü söylemiş olduğu sözlerle Allah ve Celle onları imtihan ediyor. Cihat imkanı var, hicret imkanı var, ve devre imkanı var ama geri durmaları onların kalbilerine nifak girmeleriydi. Hani biliyorsun Beni İsrail, Beni İsrail'de tabii en büyük örneğidir yani.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 Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiran alhamdulillahirabbil